bir şu Şok Radyo 3'sünüz. Bu her sabahlar da günün güzellerine bakıyoruz. Hoş geldiniz. Stüdyomuzun. Günaydın efendim. Hoş bulduk. Gene arkadaş efendim. çok iyi Ege. oldu. Keyifli oldu. Ege'nin yerine gelen gerçekten siz daha önce nerede çalışmıştınız? Ben daha önce kendimi yani yine burada çalışmıştım. Ye burada çalışmıştım. çalışmıştım. Beni stüdyoya gelmişsiniz. Bunu yazdığı geleni. Tamam sen. Hadi. Ne çıkar kaldı diyorsun çocuğu ya? Yazıyorum artık böyle sabahları da yetişemiyoruz programı. Yani tamam da çocuk Araya, bir evestler heves şey yaptı bir alsaydı konu keşke ya. Sen de evestlerdi galiba sen alırsın yayından sonra <gülüyor> eve götürürsün kediyi falan sevmiyoruz. <gülüyor> ağır geldi Egil. <gülüyor> Vallahi bir ağır daha. Ağır geldi. Ya. O ağır geldi şimdi. Ee, ama hiç vakit kaybetmeyelim Boş konuşmalarla vakit evet, doğru, kaybetmeyelim Doğru gündem kaynağı ciddi ciddi haberlerimize bakalım Ya Temmuz'un sonu ne gündemi kaynağısı Nasıl gündem nasıl ne gündemi kaynağısı Gündem belli Sivas Spor 5-0 yenildi Ne diyorsun Dün bir, birileri gollü beraberlik falan filan diyordu Ben yani, diyordum Oktaylı'da sen, de. sen, sen de iyi bir şeyler söyledin Valla moraller sıfır Kapatalım gidelim o zaman yayını. Keşke ya, önceden önce söyleseydin hiç gelmezdik. <gülüyor> hayır. Sabahı birine <gülüyor> ayarlardıkken. <gülüyor> 5-0 yani, mı yenilmiş? 5-0 yenildi Anderlecht'te. 0-0'da en son ben baktığımda. Ne zaman 5-0 oldu? Ben de onu. Işte 10. dakika 0-0 bir baktım 30. 40. dakika 3-0 ne oldu demeye kalmadı. Hoppa 5-0 bitti. Bu şey oldu ya biraz ayıp oldu. Evet, yani böyle... bu Avrupa'daki ee, son... Yıllar dediğimde 10 yıldır böyle bir şey yoktu değil mi? 10 yıldır yani böyle bir farkımız yoktu. Ben çocukken böyle bir şey vardı. Yine gidiyoruz kendimizi rezil etmeye falan diye böyle uluslararası maçlara hep bu gözle bakılıyordu. O gidişat değişmişti. Alt üst olmuştu. Korkulan yani, takımlar haline gelmişti. Yani öyle de şimdi Sivas Spor hayatında ilk defa Avrupa arenasına çıkıyor. İlk tecrübe. Öyle yani şey, ilk hazırlık tecrübeye maçları, yani. Hazırlık maçlarını çok ciddi yaptı ha. Yani yine de ona rağmen ilk. Abi tecrübesizlik var canım. Ne Anderlecht dediğin bilmem kaç tane maç yapmış Avrupa kupalarında şampiyonlar kim liginde ya, falan. ya Anderlecht kim ya? Bana Anderlecht'le gelme Oktay. Yok Anderlet. yok Anderlecht çok, çok bana Barcelona'yla gel. Takım. Bana Manchester'la gel. Sen bana... takımlarını söyleme Fahir. Köklü takım, takım dedi. Be 500 sene önce daha futbol alacağında <gülüyor> bir şampiyon olmuşlar bir yerlerde. Yani hayret bir şey. Çeyle oynuyorlarmış. Kokonatlarla. Kokonattan gelir zaten. Anderle. Kokonatın Türkçesi neydi? Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Evet. Neyse. Gündemimizin birinci maddesi bu. İkinci maddesi ne? Esas maddesi? Ne bileyim. Böyle bir haberle başlayınca moral bozukluğu. Kendimizi <gülüyor> suçlu hissetme falan filan diyerek şimdi biraz sonra kendimizi cezalandırırız diye düşünmüştüm. O, yani. o noktaya kadar böyle oktay. Şimdi, e, şimdi bir evlilik haberi vereyim ben müsaade İlk önce attığınız. şu kargaşa sona erdi diyorlar. Ne o? Tam da bizim dün dediğimiz gibi e, alt geçit kapanmıyor ne alakası var? Noktasına gelinmiş. Alt geçit derken Akay kavşağından bahsediyorsunuz. Yani e, 12. İdare Mahkemesi Akay kavşağının bariyer konularak kapatılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Evet, böylece biz bu kaçında başlayacaktı. Böylece bizim Şehircilik Müzesi de hayal oldu. Hayal oldu. Bir kere daha hayallerimiz suya düştü. Çok güzel. Sen dün o sırada yoktun ama işte Akay'ın böyle kapatılmasıyla beraber Hı. bu arada böyle bir alt geçit müzeye dönüştürülecekti. Medeni kentlerden e, böyle fotoğraflar Portrait. işte Londra, Paris işte Dubai ondan sonra en güzel şehir diye neresiydi Kanada'da Neresi söyleniyordu? Toronto. Toronto. Yok yok. Yok Vancouver mı? Vancouver. Vancouver evet. Vancouver. Bir Bramir. yer daha vardı orada. Vancouver Vancouver, Vancouver doğru söylüyorum. Orası söylüyor. mı? Orası. En Ottawa. Reykavik demek demez yani Vancouver çok güzel. Öyle. En güzel en birinci Vancouver. Ondan sonra İsviçre yani görüntüler Değil falan. falan. Ee, Müzeyi geziyordun işte. Çağdaş şehirler böyle oluyor. Altta da güzel bir müze. Deng den den den den diye bir müzi. Kaptık alışakta Çok güzel olacaktı ama. Olmadı kısmet değilmiş. Bızı bızı arabalar er geçmeye. De Ve abi. benim çok dün akşam falan da fikir yani bir sürü fikir gelmişti aklıma. Ben böyle nasıl minyatür, doldur, dolduracaklar diye düşünüyorum. Mini Ankara falan diye bir şeyler vardı benim aklıma. Mini Ankara mı? Mini Ankara. Kavşaklarla Ankara yapardın küçük böyle. Mesela evet o alt işte çokluk kavşak ne deniyordu ona Katlı kavşan içinde mini katlı kavşaklar olduğunu düşün. Ne kadar enteresan. Şey gibi mi? Hani böyle katlı kavşak açıyorsun içinden bir daha küçük bir kavşak. Bir Matuşka, kavşak. Matuşka gibi evet. Aa, çok çok hoş. Evet, ve Ankara'mızın da sembollerinden biri katlı kavşak. Keşke şey de olsaydı ya. Böyle dünya metrolarının haritaları. Aa, çok hoş. Ben şimdi mesela şeyler oluyor. Londra'nın Paris'in metro ağını ezberden çizen süper zekalı adamlar oluyor ya böyle çıkıyor, çıkıyor. Bu sarı hat, bu yeşil hat, bu kırmızı hat falan biz de diye. Bizde böyle bir tane. Biz biz de... De çizerim, ben de çizerim ki benim çizimim berbattır yani. Ben de ezberden çizerim de çizememek zaten zeka göstergesidir. Evet. ama geri zekalı olduğunu. Şu düz çizgiyi ve onu kesen çizgiyi çizebiliyor musun? elin titrelerek çizearsan. Düz çizgi var bir de ona paralel bir çizgi şey de Ankara'yı beraberinde çizdiğiniz zaman. Bir onun bir ucu böyle yukarıya falan. Gelişti, şey çizgi yapacağım. kesiyor paralel Orada bence yokuşları belirtebilmek işte önemli, önemli. bir şey. Nerede, nerede bayır çıkıyorsun. Nerede? nerede yukarı çıkıyorsun evet. Onu hissedebilmek önemli. Nerede dışarıya çıkıyor. Mesela nerede cep telefonu çeker. Hangi duraklarda. Doğru. Bunları bilebiliyorsan sen Ankara'yı, metroyu biliyorsun demek. Yoksa bana Metro böyle... kültürün oturmuş demektir daha doğrusu. <Gülüyor> Sorusu. Metro kültürü budur zaten. Metro kültür. Tuf tuf tuf tuf tuf. Metro kült. O zaman buyursunlar efendim. Güzel bir düğün haberi vermek istiyorum ben. Ver ya ben. ver düğünlerle coşalım oktay. Sinan Karahan'la Gece neydi kadın kadınladı. Ver güzel Korel. Evet o evleniyor. Sinan Karahan dediğimde Halit şey, Arda. Sinan Karahan diye hatırlayan kalmadı ki onu Aha. bin bir gecenin. E, üstüne Erdal şey... mıydı? Erdal değil. Ercan Bu, ya, şey, mı? Ayır ayır. Orkun. Orkun Orkun değil Orçun, ya. Orçun, Orçun Orçun değil ya. Hayır. Ee, Onur Onur. Onur Bey. Onurla Onur Şehirazat. Bey ile Şehrazat'ın düğünü. Gerçekten. Ama böyle aynı diziden söyleyince şey olmuyor. Ya bunlar niye onlar dizide evlenmediler mi? Evlendiler. evlendiler. Onlar dizide evlendiler. Şimdi geçen sene de hepsi evliydi başkalarıyla evliydiler. Dizide evlendikleri zaman başkalarıyla evli. Dizi evlendiler. düğününe bir nikah memuru çağırsalardı. Zaten onu çağıracaklarmış Oraya da gerçekten bir nikah memuru gelmişti. Öyle miymiş? Tabii. 12 ay memuru şimdi gerçek nikahını kıymak üzere davet edildi. 7 bravo. Ağustos'ta evleniyorlarmış. Ulan bunu bu kadar iyi. Bravo. Hızlı. Elini çabuk tutuyor. Ama hazır da evleri ikisinin. Tamam. Türkiye'de parası neyse verelim de gelsin düğünde bir oynasın demiş. Aman tan daha önce evlendi ya. Evlendi mi Tan Türk'e? Ooo 3 ay 4 ay oldu Tan Saatürk e. sonra Tan Saatürk evlendi mi hakikaten? E oktay e, e, doğru, doğru, doğru, doğru. Doğru Evlendi Hatta abicim. bazı dedikodular da vardı. Kız tarafı kalmıştı. kalmıştı. Ee, kız için gebeci olasın. Niye bu kadar hızlı evlendiniz falan? O zaman değil. gidemez ya ben. Gidemez. Yani ben gelirim de şimdi bırakmaz demiş. Eşinin hamileliği dolayısıyla katılamayacakmış. Böyle açıklama yapsana. Eşimin hamileliği. Ay. <gülüyor> Ay. Hayır hayır! <gülüyor> Diye böyle bir açıklama yapmış. Bence en güzel yapacağı hareket düğüne şey göndersin. Ne gönderilir düğüne? Tı tat tı, tı, tı, tı, tı O ne ya? Ee, ter, posta telgra, telgraf. <gülüyor> Ne kadar güzel. Posta telgraf telefondan giderken <gülüyor> yakaladım. 3 kere teknolojisine bir gün kalan dı dı, dı, dı, dı, dı <gülüyor> diye bir e, güzel bir teknolojileri hatırlamış olduk. Telgraf göndersin de şey olur ya, ters olur. Ne, ters olacak ya, hepsi birbirini tanıyor. Beraber yedikleri, içtikleri ayrı gitmemiş. Geç. Kentte Ankara'da kaç otobüs var? Ha Nasıl ya, saymadık. Belediye ki. otobüsü kaç bir tane? Kaç daha? tane? Ben söylüyorum. 100. Ne 100'e geçeyim? 500. Ne 500 varrcı? 1500. Ya. Ne 1500'ü? 3500. 500. 1750 otobüs var. Ankara'ların evet, hızlı güzelsin. çalışıyor. Ne kadar güzel. <gülüyor> 3250 erkek şoför kullanıyormuş bunları. Maalesef tek bir kadın şoför bile yokmuş. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçmiş ve e, 40 kadın, kadın şoför oluyor evet. Başkent yollarında çok yakında e, 40 kadın şoför Çalışmaya başlayacak. Göreceğiz yani otobüslerde. Hatlar herkese serbest mi? Yoksa belli hatlarda mı çalışacaklar? Yok ya herkes serbest işte. 3750 otobüsü 3.250 erkek sürüyorsa. Oho. Sen şeyler tanıyacaksın işte. O belediye otobüsünün yanından çıkan elden bakacaksın. Erkek eli. Kıllı mı kılsız mı? Kadın, kadın mi? Oh be trafiğe kadın eli diyeceksin, <gülüyor> Bir rahatlayacaksın. Orada mesela sana dur yapacak. Geç yapacak. Bir şey yapacak. Aman öyle yapacak. el yapsın valla ben başımın üstünde. Hiç, Hiç daha ben de kadın eli çıktığını görmedim o, şoför mahallinde. E, yani hayır şeyden çıksa çünkü o yukarıdan görmüyorsun ya. Büyük araçta olacak. Oradan kıllı kıllı eller görmekten ben rahatsız oluyordum. Ya da böyle e, dolma dolma parmaklarda. Şimdi kadın eli kendini belli edecek orada böyle ağabey zarif parmakları falan. French yapılmış veya efedersiniz böyle böyle. Tüm lafla böyle böyle. Onlardan çapraz yarama. ojeleme. Çapraz, o, çapraz ojeleme tekniği. Ondan sonra onları gösterecek, onu gördüğüm anda buyurun bütün yollar sizin olsun ne demek trafiğe kadın eli değiyorsa böyle el Belki şey de olabilir ama. Ne? Yani sen kadın eli seni gibi ha? düşünmüyordur. Aa, bu kadın eli boşver ben yol vermem falan diye düşünen adamlar için belki kıllı kadın elleri de gündeme gelebilir. Gelebilir o da belediye zaten sonrasında komisyon kararı alır yani. Kıllı kadın eli yalnız güzel bir şey ya. Kıllı kadın ne güzel bir şey dedim bir böyle bir tatlı ismi gibi geliyor bana. Kıllı kadın ne diye bir korku adı filmi seyretmiştin. Kıllı kadın ne bir şey olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? Kıllı kadın ne adlı korku filmini seyretmemişsin de onunla. <gülüyor> Kıllı Bak, kadın eli geliyor. O da o da olabilir. Masanın üstüne yürüyen kıllı kadın eli. Sonra adam bu bu yapışıyordu ve en sonunda onu. Bu O kıllığını dolu kıllını genzine kaçırarak galiba öldürüyordu. Serinin devam filmi olacağı da garanti. O el ölüyor ama diğer el. Görünüyor mu otobüs şoförleri otobüse binip inerken? Artık böyle tamamen silikleştiler gibi geliyor Nasıl? bana da. Otobüse, binip e, otobüse binen insan şoförü. Görüyor canım, görmez mi? Görüyor da dikkat ediyor mudur? Erkek görmez mi? Ya kadın olursa dikkat eder bundan sonra. Fark eder mi diyorsun? E aile yani. Söylerler. Herhalde ya beni. Çok <gülüyor> inandırıcı geldi fare, çok teşekkürler. Good night'ın. Günay ay, ay, ay. Radyo Tülesi'nin soğudan sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler günün gazetelerine bakıyoruz. Bir yandan da buyursunlar. Fem. İngiltere'dekinden bir işi İngiltere'de bir iş ilanından bahsedeceğim. Müsaade ederseniz. Londra Köprüsü'nde hmm. köpr turist korkutacak zombi aranıyor ilanı yayınlanmış. Hmm. 200 kişi başvurmuş. Yılda 72 bin lira alacakmış. Turist İşimlere... korkutan zombi. Evet. Şimdi bir kere Londra Köprüsü'nde Zombi diye bir şey yok. Turistik bir aktivite yok. Yani işte. Ege sen gittikten sonra. Karı yapalım. olarak dolaşacak adam aranıyor. Desen turistleri korkutmak için. Hayır bir şeyin köprünün yanında mezarlık yok mu? Mezarlık var orada. Böyle bir ayağını mezarlığa yapmışlar? Londra köprüsünün yanında bitişinde mezarlığı da kapsayan bir tur varmış işte onu söylüyor. London Bridge Experience turu için turistleri gezdirecek zombi ilanı verildi. Ha üstelik tur reperi Mezarlık oldu. öyle şeyin dibinde değil ya köprünün dibinde değil. Geçti. ama zombi. Ya yani böyle şimdi orada bir artistik bir şey oluyor. Reperi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> düşün tamam mı sen gittin böyle zombiyle gezeceğiz falan. Öyle korku turları vardı aslında. Karın Deşencak'ın bütün cinayetlerini tek Ma tek... Mahallerine gidiyordu değil mi? Dolaşan bir adam vardı mesela işte şurada ilk kurban burada falan diye meraklısı varmış Karın Deşencak'ınla. Sana bana şey yapmıyor da belki genç girişimciler biz de işte seri cinayete başlayacağız. Acaba e, ne tip ayrıntılar üstüne çalışmış falan diyorlar. Ama korku turu bak şimdi. Ben size Oktay ile ben size bir kere 50'şer pound'unuzu aldım. Evet biz alırız. Korkutun, abi, çok, iyi çok iyi ya. Londra'da korku turu abi. Diye gittiniz tamam mı? <gülüyor> Bersiniz geldim. Veeeeee. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pardon e, burada alışveriş yapılabilecek diyeyim. Şuradan şeyleri yapabilirsin. yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> e, 15 dakika sonra otobüsümüz mezarlıktan kalkacak. <gülüyor> bu mu abici? Bu, bu tabii. Sen ne zannediyorsun? Vallahi senin 50 euro puantluk döverim ya. Yani tabii tanımasam şimdi tanıyor olsam helali hoş olsun. Yani şimdiki halin olsaydı hiçbir şey demezdin. Böyle oluyor maalesef bu işler. Zaten şöyle dedi. O zaman yurt dışında turculuk yapmayacaksın. Demiş, biz demiş bir kişi alacaktık. iki kişi çok itenekli çıktı. İkisini de alıyoruz arkadaş demiş. Parayı da ikiye bölüyoruz demiş. Ne kadar akıllıyız ama. 200 kişi üzerinden 2 kişiyi almışlar. Biri 26 yaşındaki. Ee, bakayım. Hayır vasıf ne arıyorlar? Korkunç olması işte. Tamam Ege'nin yaptığı Tipinin gibi. Tipinin kayık olması. Tidik, tipi böyle... değil buna herhalde bir makyajla bir maskeyla bir şey vermeyecekler Bunun mi? Bir kıyafet var. Gri bir takım yırtık fırtık. Ama do doğal görünümlü zombiye kan. benzeyen adam şanslı olur herhalde. Ben zaten tipi kayıktır abi. Baraf çok makyaj da gitmez. Yok ya yine olur. boyamışlar yüzlerini. Kanman bilmem ne görüntüsü falan filan. Ya da kısa sürdü bu ya. Avustralya'daki gibi şu bekçi gibi olsaydı biraz Londra'da turizm açısından neyse amacı Paris'i geçmek midir Londra'nın amacı? Herhalde öyledir değil mi? Bu arada yani, Londra... Onu geçerdi yani. Neydi o? Ee, Millennium ay mıydı? London ay DC şey yapmışlardı zamanda bu nehir kenarında bütün Londra'yı göreceğin Oo. böyle bir dönme dolap aynısını yaptık herhalde Ankara'da. Ya günlüğümüz... Evet evet. Sevgili dinleyen... ben dün az daha kaza yapıyordum onu çünkü yanından geçerken böyle şey inanılmaz olmuş ben durdurabileni aşk olsun gençlik parkına gidiyorum. Dana... Luna parka gideceğim. Danalar gibi bir şey yapılmış. Orada. Eski şeyin iki katı temiz. Üç katı da olabilir. Yani ben eski dönme ya dolap... Yanında cüce gibi duruyor. Eski evet. dönme dolap neymiş öyle ya? Bak eski dönme mini, dolap... Mini fırından şeye geçilmiş gibi yani pidecinin fırınını eve alıp koymuşsun gibi. Ya da şöyle anlatayım eski şey dönme dolap küçücük bir akne ise bu yeni dönme dolap dana kadar bir çıban. Veya veba. Ve yani, Vücudu sarmış bir veba. Yani kafam kadar. Keşke onu biraz böyle eğik yapsalardı ya. O zaten eğiliyormuş. Ama o daha çalışmıyordu böyle, da. Böyle madem London al falan dedik bir şey dedik. Böyle bir tatlı bir eğim verseler bir 30 derece. Kaç tane mi kazanmak Koltukları istiyorsun? falan koymamışlar mı? Da? Yok koltukları yerleştirmemişler. Aşağıda şey yapıyorlar Şu daha Şu anda önce. sadece iskelet mi hazır? İskelet dediğin de İskeleti yani şey bir kenarı bitmiş ya. Onun ışıklandırılması bittiği zaman Ankara'da gece ve gündüz arasında fark kalmayacak. Çünkü hakikaten bir fener etkisi yaratır. Gündüz de yanarsa... Gündüz, Gündüz niyetine yanar. diye yakıyorlar zaten. Öyle olacakmış artık. Şifa şifa niyetine diye yakıyorlarmış. <gülüyor> Gündüz niyetine Aa, diye çok yapıyorum. güzel fikir. Bir şeyi ilk yakarken böyle demek. Çok güzel fikir. Çok güzel gideriz artık. Ya gitmemiz lazım ben. lütfen şu sizin Disney öncesi bir gerçekleştirelim. Şöyle diyelim hani bu neydi son alet? Bizim tanımlayamadığımız... Adrenalin mı? mi? Sarkaç. Adı adı. Adrenalin. Adı yok ya. Onunla aynı yükseklikte neredeyse. Aynı yükseklikte. Neredeyse değil aynı yükseklikte. Çok güzel olacak. Ankara'ya artık tepeden bakma imkanı. Üstelik Ankara'nın en alçak yerlerinden birinde. Birinde olmasınlar abi. Haydi bakalım bekliyoruz. Hayırlısı olsun. Abi bir tane bir çok enteresan bir şey geldi. Ee, midesinde iki ay boyunca arıyla yaşamış. Yediği bir besini arıyı alsan ülkemizde yaşanıyor bu olay. İki çocuk babası CH. Hangi besinle alırsın arıyı vücuduna? Bal. Nasıl Her şeyi bu adam ya? Kepçeyle mi yiyor balı? Ekmeği sürdüğünde görmüyor mu orada arıyı? Hayır bir de hani böyle çiğnenme falan yok. Blok. Ya yani blok bir. O arıyı... zaman balla da alamazsın. Çünkü bal balın içindeki arı ölür. Öler. Etle Et beraber. Ha ben sana söyleyeyim neyle olduğunu. Kesin bu meşrubat falan içiyordu. Kola içiyordu. Kapağını açık adam, bıraktı. İçine düştü. Lık, lık, lık, lık diye bir şey yok mu ya böyle bir yani. Saplanmamış öyle da mideye saplanmış. Vini de pul gibi mi yiyor? Nasıl? O çünkü öyle elinde bal kavanozu var. Pençeyle yiyor da adam da mı öyle? Yani Pençeyle yerim ne yutakla içenim? Hiçbir şey olmamış araya yani bir parçalanma. Fark edemezsin abi yani çok üzülür Fahir yani o kolanın içinde giden arıyı boğazından geçerken fark, fark... edemez. Ben size yıllardır ne diyorum testinin içinden direkt testiden ağzından su içmez. İlen giren ilengiren için ediyorum testiden. <gülüyor> İlen... Aynı şey işte. <gülüyor> Aynı şey. Okta çok akıllı giren yere e, yılan da gider arı da gider. Arı, arı, arı, arı da girer. Burada zaten adamın başarısı yok içinde karnında arı da yaşadığı değil. Adamın karnında iki aydır yaşaması başarı. Arının yaşaması başarı değil. Arı ölü. Yani... Arı ölmüş mü? Söylesene başta. en başta. E canım, arının... yani adam orada kendi, arı kendine bir sistem kurdu falan zannediyor. Ben de öyle düşünüyorum. Ne tip bir sistem? Petek sistemi. O, yani, o zaman niye haber oluyor bu ya? Bir... Evet hakikaten. Yani? Yani Abi ölmüşsün? sindirme falan yok. İki ay boyunca adam e, şey, şikayetiyle gidiyor. Ama midem ağrıyor. Kusma şikayet. Çünkü arı oraya zaplanmış böyle lak diye. Yoğun mide asidine rağmen bana mısın dememiş arı. Arı gibi duruyor yani. Çözülmemiş gibi... mi? Hiç çözülmemiş, üzülme yok. E, dünya üzerinde böyle dört vaka olmuş e, ondan sonra e, midi açmışlar o demişler burada arı kaçmış hocam tık Peki. almışlar oradan e, arıyı bir rahatlamış orada bir gaz çıkarmış bir atmıştı diye <gülüyor> Ee, artık demiş hiçbir şeyciğiniz kalmadı Endoskopi yöntemiyle şey yapmışlar... Hmm. ...inmişler miydi? Herhangi bir problem yok. Hastamız iyileşti. Ee, ama arıyı görseniz... ...başha, hiçbir sıkıntısı yok. Yani bu kadar... E, Canlanmış yasıyor. mı endoskopiyi yiyince? Endoskopi. narkozun etkisiyle öyleymiş. ve Eşek arısı mı? Bildiğimiz küçük şey, arılardan mı? Bilmiyorum. Oktay burada midenin... ...boyutlarıyla anlaşılmıyor. Yani midenin içinde... ...olduğu için tam olarak anlamıyorsun yani. yani bizim midem... Şimdi biz böcek yesek... ...eritemiyor muyuz onu? Yoksa bu... Arı mı güçlü çıkmış yoksa böyle mide asidinden uzak bir köşeye mi sıkışmış? Mide asidinden uzak bir şeye. Sorma. Sen güney soru, cephe sormaya. gibi falan bir şey mi düşündün mide? Ne bileyim. Köy asidin iyi oldu, denk gelmediği mi? bir yer vardır belki. Asidin denk gelmediği. Kuzey. Daha Mideni böyle... kuzey cephesinden almış. belki şeyde kalmış. Yukarılar her Göbek taraftan öncünün reflü varmış Reflü adam. varmış adamda. O avantajın vardı. O da olmalı <gülüyor> dedim <demektim. gülüyor> Arada da reflü varmış esas. Yani hiç, şey. abi, mide asidi gerçekten kuvvetli bir asit. Ona rağmen mıh demediği için. E, işte böceklerle bir de şeyleri ben aslında çok saçma. Bu uzakta yiyorlar ya. <gülüyor> çatır çutur yiyorlar ya kızartıp kızartıp. Evet. Belki hani çiğden tüketildiğinde e, e, sindirilemiyordur. Ondan kızartıyor adam. Zaten evet. böceği kızartıp yiyen adam Normalde çiğden de yemesi evet. lazım. Nasıl sen hiç yemiyor, yemez misin? Ne yemez Çiğ sucuk, çiğ köfte. Çiğ sucuk yemiyorum. Küçükken çok yedim. Ben de çok yedim. Böyle geldim. küçük. Kemir, köfte kemir, yoğurunca yani. ben bayılırdı bu şey. Çiğ kıyma köftesini yeme. Et yemek seviyorum. Çiğ, çiğ kıyma adlı. köftesi mi? Hmm. İşte yoğurmuş bir... köfteyi alıp çiğden yemek dünyanın en güzel şeydi. Dana Karpatçu tipi bir şey. Aklıma şimdi yeni bir şey geldi ama bunu çok gizli yapmam lazım. Ne yapacaksın neki? Yorulmuş köfteyi kızarmış ekmeğin üstüne sürmek. E var öyle bir yemek abi. Karpathy diye i̇şte işte. sana. Ama Senden o, önce. Onun benzer bir şey. Hatta onun başka bir çakması da var. O da aynı işte. Ben biz Belçika'da yiyememiştik. Amerikan tost diye menüde görünce biz bundan hiç Amerikan tost diye. Ama böyle bir şey geldi. Çiğ kıyma ekmeğin üstünde. Harika bir Yumurtada, şey. Yumurta da. Yumurta elinde yumurta geldi. Mesela eskandır istersin de yağla gelir ya aldığın evet. elinde. Yumurta geldi. Yumurta ister misiniz diye. İsterim dedim. Belki başka bir değişik bir şey. Bir de onu kırdı. Çiğ yumurtayı. Öyle bir şey işte çiğ senin. Çiğ yumurta Hı -hı. mı? Yedim? Ben de ekmeğini yedim. Fare <gülüyor> yüzünü düzeltti. İğrenç bir şey. İğrenç bir hal. Tam Ege'ye göre yemek ha. Cumartesi günü de bu şey söylüyor. Herkese pide söylüyoruz. Neyse neyse herkes kıybalı falan diyor. Kıymalı kaşarlı üstü yumurtalı. Kıymalı kaşarlı üstü yumurtalı. Hem yumurta olsun. Hem yumurta... Hem yumurta olsun. <gülüyor> Ya Allah'ım <gülüyor> ya Rabbim ya. 9 yine pide konusunu açtık. Kıymalı kaşarlı pide yumurtalı yenir arkadaş. Arkadaş kıymalı kaşarlı... Arkadaş... konuşturuyorsun ama çünkü her tarafta ne kaşar kullanıldığı belli değil. Kıymalı kaşarlı pideyi veriyorlar fırına bir çünkü o kaşar soğumuş akmış o yumurta toparlar onu. Sağa <gülüyor> sola gitmesine Yumurta <gülüyor> kaşarı toparlar diyorsun. Bir çeki düzen verir. Kendine getirir. Zaten... Kaşarlı da gelmedi e, Sonra yumurtayı zor bela ikna yöntemiyle Şey yaptık ondan sonra Kaşarda kendiliğinden yumurta yoksa ben de yokum Arkadaş diyerek ya da işte ustanın e, Tercihleri doğrultusunda Herkeşe eşit miktarda kıymalı geldi Rahatladık ya Doğru. Ayrımız Yediğimiz içtiğimiz ayrı deseler Hiç diyecek bir şeyleri yok hep aynı kaptan yiyorduk bir de. Aynı kaptan yedik oktay. Çok zevkliydi. Oktay, ne oldu lensin düştü genç? Benim gözüm var. çıktı. <gülüyor> var mı verecek miyiz bir ara tipi bir şey yoksa ben videoyu Gözü... terk edeyim, sinirle? Gözü çıkan adam diye. için her zaman aramız gözüm var. Gözüm çıktı çünkü. Günaydın. Günaydın. ay ay Günaydın. Kalbimi kırarım, kafasını kırarım diye bir şarkı dinledik. Elton John ve Kiki D'den model sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar. Kalbimi kıra kıra. Kalbimi kıra kıra. Bırak. Birinden sadece cümle olarak yerinden melodisiyle <gülüyor> dinlediniz sevgili <dinleyiciler. gülüyor> Aa çok güzel. Bir cümle, bir <gülüyor> melodi. <gülüyor> bir cümle, bir melodi de bu hafta. Dediler zamanla hep. Dediler zamanla hep. <gülüyor> Ses de iyiymiş bende ha. Arkadan çok güzelmiş. Ya ben bir koraya gireceğim. Koraya da niye gidiyorsam? <gülüyor> temelden girmek en iyisi. <gülüyor> Çünkü her şeyin temeli koro. Koraya temelden gelenler. Benim <gülüyor> ee... adamların Pluton gezegen statüsünden çıkartıp gezegensi olarak kabul etmesinin ardından bir takım protestocular baş göstermiş. Biraz Gizem... geç kalmadılar mı? Ne şeysi kaldı? Bir ay esprisi çıktı ya. Kırkinci. Onun var Abi ya. Abi daha yeni organize olunuyor işte ya. Bir düşün. grup esprili genci protestocu olarak göstermeyin ya. Evet canım bunlar bir gece içmişler. İçmişler. Abi Flüto'lu protesto edelim hadi. Pluto e, bizimdir bizim kalacak. Flüton, gezegenim, gezegenim neydi ya? Cüce gezegen cüce olmasına gezegen. çarşı grubunun yorumu oldu mu? Tabii çarşı. Oldu. Plü, o, şeye oldu karşı mu? diye. Bence bence olmalıydı yani. Pluto'nun cüce gezegen olmasına karşı. Plüton Dostları adlı grubun afişleri Amerika ve İngiltere sokaklarında aynı anda Önceki gün asılmaya başlandı ee, Siz gök göktaşı demeye Devam edin ama ya o göktaşı Gibi davranmaya başlarsa diyerek Üç tane ünlem ya da dört tane Orasını tam hatırlamıyorum. Ağır lafmış. Ağır lafla bir Elbette, teor. Elbette Astrologları eleştirme hakları var Plüton dostlarının ama e, Böyle ağır ve tehdit içeren Ya o göktaşı gibi davranmaya kalkarsa Yani diyor ki Plüton'u bir an evvel Siz Yine gezegen statüsünü alın. Yoksa dünyaya çarpıp yok eder. Bak tehdide bak. Böyle tehdide tehdit olmaz, o. olmaz. Yani korkuyla, affedersin korku dağları bekler. Ne yani? Kimi korkutarak ne yapmaya çalışıyorsun? Öyle bir şey olur mu? O zaman her önüne gelen şey yapsın, tehditle gezegen olsun. Yani resmen. Halley gezegeni. Ya uçak varsa aman o şey olsun. Ne? Böyle saçmalık zaman, olmaz. Bu yerine Plüton'un güzelliklerinden bahset. bahset. Plüton insanının Tatlı, ve misafirperverliğinden bahset Neymiş Plüton aynı yörüngede dönmüyor diye gezegenden çıkarmış tüceği. Belki sempatik olmaya çalışıyor Cevap yani. ver Beş parmağın beşi bir mi? Soruyorum ben o arkadaşlara soruyorum Peki et tırnaktan ayrılır mı? Cevap veriyorum hayır Ya. Yani her şey bir anda olacak diye bir şey elbette ki yok Her şey zamanda her şey insan için lütfen Yani onlara dikkat edelim böyle kimseyi de dışlamayalım Plüton'un erkeği Haza beyefendidir. Plüton'un kadını. Ona zaten bir şey diyen yok. Yani Plüton erkeğine laf eden yok. Plüton kadınına şey diyen. Plüton kadını kendisi soruyormuş falan. Öyle bir şey yok yani Plüton'un. Kendisi persona... teklif ediyor diyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Ama ben... gezegen değildi yani. Ben burada defalarca söyledim. Bu stüdyoda söyledim. Uzayda hayat etnik, var. Etnik kimliğe göre Yapılmamalı bazı şeyler. Yapılmamalı. Ama plü nerelisin? Plütonluyum. Mm. Sen gezegen değilsin. Gezegen değilsin. Sen kimsin? Plütonum. Mm. Gezegencilik bu Çok değil. Çok yanlış. Mm -mm. Güneş sistemi bu hiç değil. Lütfen. Bir, bir olalım. Güneş sistemi olarak şurada happy topu kaç gezegeni zaten? Kenetlenelim. Ama tabii ki kafada. Yani bütün olarak kenetlenmeye çalışırsak patlayabiliriz o yüzden Şimdi şöyle bir durum da var yani evet. güneş sistemi adı üstünde bir sistem kurulmuş sistem, burada. o mi? sistemin bazı kuralları var eksikleri Onlara... de var o sistemin Ege eksikleri neden eksiklerinden eleştirelim, bahsedelim eleştirelim tartışalım Tabii. ona hiçbir itirazı yok ama yapıcı eleştiri bizimkisi yapıcı yıkıcı değil çünkü yıkmak kolay yapmak zor bir atasözü daha söyle ve ondan sonra da Plüton dostları çağıralım buraya. <gülüyor> <Pluton Arkam> arkadaşı <gülüyor> alım bırakın Plüton. <gülüyor> Tarkan'dan sonra en çok atasözü söyleyen ikinci e, ne demişler? Müsün? Elle gelen düğün bayram. <gülüyor> Birazdan düğün derhalde gelecek. <gülüyor> Bey. ben de fark ettim. <gülüyor> Düğünümüz var, düğünüm geldi. Martılara geçiyorum. Bir ton yorumunuz bittiyse. Martılara geçme esas çok önemli konu. Martılara gelelim. Bu konuyu açmamız lazım çünkü önümüzde vaktimiz var diye. Ben bu konuya girmek istiyorum. Galatasaray'ın formaları komple değişiyor. Aa. dönmüşler. Mordan. Ya onu evet. O Photoshop'tur o. o. Photoshop Aynen. değil, lila. Lile değil, mor mor. Lila, lila. Mor değil mi? Yok, mor da bir renktir diyorlar ama esas bu lila. Rekart yüzünden oldu her şey. E, balerinlerin tütülerinden kopup yeşil sahalara doğru yeni bir açılım yapıyor diyor modacı görüşleri var bu Galatasaray'ın lila rengi formalarıyla çünkü yeni e, basına tanıtıldı ya bu Dilek bir hani... espridir bir şeydir Hayır espri değil ya Sarı kırmızı diye Galatasaray'ın rengi oturmuş renk değil mi ya Ya ayrı kardeşim sürekli yıllar boyu sarı kırmızı giyeceğin diye sarı şey Sarı kırmızı yok. da mesela beyaz forması diye bir şey de var Yanlarda sarı kırmızı şeyle işte logosu sarı kırmızı olduğu için o forma öyle Bu da deplasman Ama forması mıymış Beyaz bu üstüne sarı kırmızı gene olur da Lilla üstüne sarı kırmızı olmaz ya bak Güzel. sarı kırmızı hiç kullanılmamış zaten. ben muymuş formaliz? Sarı kırmızı yok zaten bütün formaları o parçalı forması var ya He, parçalı çok... forması var yok yok iki ha, parça var tamam. ya bir de çıbıklı onlar ayrı zaten kategoride. Şimdi bak modacıların görüşü futboldan anlamayan adamlar Siz de 3 aşağı 5 yukarı aynı Dilek Hanif tanırsınız kendisini. Evet. Ee, bir futbol severi olarak hayal kırıklığı yaşadım bilmiyorum ne düşünerek ne maçla yaptılar ama... Ee, ...renk tercihi kumaş seçim... ...kumaş da biraz parlak bir kumaş... ...ama gerçi o kumaşların hepsi aynı... Niye ...pijamaya benziyor o demişler ya... Kumaş. ...nasıl? O terletmiyor ya. hayatım... ...teri atıyor dışarı... ...olur mu canım ben giydim birkaç defa forma... ...nerede giydin? Nerede <gülüyor> giydin? <Giymeye gülüyor> bulunamayacak bir şey mi? Nerede formu? giydin <gülüyor> Sadece Ege? Hayır, bence yıldan... bırakma üstüne git. bağırarak bağırarak... ...ya ayırıyor. beni hakikaten ben... ...ömrü hayat... <gülüyor> ...bak yemin ediyorum sana şimdi de söylüyorum... ...bir saat içinde forma ile gez... ...karşıma çık güzel şık bir Galatasaray forması veya hangi takımı istiyorsan sana nakit yüz dolar. Yüz dolar. Nakit. Ya şimdi forma bulunamayacak bir şey değil. Yani mesela ben bugün gitsem istediğim her takımın formasını alayım. Nereden, bul, nereden bulacağını bile bilemezsin. Taraftar mağazalarından. Nerede taraftar mağazası var? Her markette her alışveriş merkezinde Her alışveriş merkezinde var. yok işte. Yok. Her alışveriş merkezinde <gülüyor> yok. Yok. Hayır, sen nerede giydi onu söyle Giyiyorsun. Ya işte forma koleksiyonu olan arkadaşım vardı. Denedim. Çirkin bir kumaş. Batı. Sen bir olun forma koleksiyondan evet. bahsediyorsun değil mi? Bir olun formalarının yarısı çakma. E ama çakma olmayanında kumaşı da, belli. Sana da orijinal olanı vermiyoruz. Ben işte. Futbolları anlamayan adam. Ben bir. de gördüm. Avrupa takımlarının formalarında artık onlara da mı çakma bilmiyorum. İğrenç bir kumaş. Yatan. Ya. Güzel kumaş olsa giyeceğim mi? Yani, bir de o formalar ben eski gene de. Benim derdim kumaşıyla. Ocağı ne giyeyim öyle üstüne. O eski formalar ya. ama eski formalarda eski kumaşlar var. Onlar hem yılların... Eski kumaşlar, kumaşlarımız es işile eski kumaş. Ne ya, <gülüyor> bence de o işile bezinden forma çok güzeldi. Ben bir olu söyleyin bir kere bir ol onları pis pis tutuyordur öyle söyleyeyim yani o zaten halı sahaya gidiyor. Yeni diyor. aldığı formaları gösteriyordu ben de alıp giydim. Yeni aldığı formaları gösteriyor onları giy ya çakmasını almıştır ya ikinci el kokulu olanını da almıştır yo orijinal Yunanistan'dan gelen iki tane forma Olympiakos formasını mı giydin? Bilmiyorum harfleri okuyamadığım için <gülüyor> <gülüyor> renkleri neydi? rengi neydi? Turiste göre Olympiakos yazmıyor işte. Neydi mavi var mıydı? Bir tane gri, bir tanesi kaleci formasıydı zaten hiç hiçbir şey anlatmıyordur o ama yani kaleci forması uzun kollu olur zaten o yüzden şey değil. Evet uzun kolluydu. Tamam. Ama yani. rengi de takımın rengiyle uyumlu değildi. Çok çirkin bir kumaştı. İğrenç bir kumaştı. Seni yani. ne rahatsız etti böyle hışır hışır etmesi mi? Hışır hışır değil, içten batan kumaş olması. İçten batan kumaş ne demek yani? Ya. Dalıyor diyor, diyor ya, dalıyor. Dalama yaptı. İçine atlet giyece onun. Kaleciler bir de kalın giyerler ki hem durdukları için üşürler, Doğru. ayaz, kale arkası açık oradan eser. Bir taraftan da yere göy atladıkları için Çatal ee, çatal şey mi? E, çatal korkusu mu? Yani şey yapsınlar diye. Mesela evet. yani gol oldu, topu alırken. Hem zaten gol olmuş, moral bozulmuş adamın. Bir de topu alırken zıvın zıvın zıvın çıktı altta. Bir de şey parlak kumaşlar. Evet parlak. Evet. Niye? Zaten pijama gibi demişler. ya şimdi o parlak denen içindeki e, şey maddeden dolayı. Neden? Nişasta, <gülüyor> nişasta. <gülüyor> Florosan varmış. <bir> şey. Hayır <gülüyor> ondan değil abi. ve işte laylon <gülüyor> karışımı bir şey koyuyorlar. Ha, niye laylonlu işte? Söyle bana laylon. Uzun ömürlü olsun diye şimdi adama şile Uzun bezin. Uzun ömürlü olsun diye adamlar bir tane futbolcuya 25 milyon euro veriyorlar. Ama formaları her yıl her yıl değiştiriyor. <gülüyor> Çok fazla geliyor mu diyorlar. Yırtılmasın yani. diye abi yırtılmasın. Yırtılmasın diye. Bir de onlar yürüyen çekiştiriyor laylon. ya. Ya yırtılma Yırtıl... ne demek? Bu adamlar çatır çatır forma şey yapmıyorlar. Maçta Yapıyorlar. değişsin 50 tane forma değiştirsin adam. Ya işte öyle öyle değil. Uğurlu forma var bilmem ne var. Futbolcunun morali bozulur. Sarı kart gibi bir şey. Formal yedirdik. 5 <gülüyor> tane gol yedik. Gidecek ondan sonra yedek kulübesinden tekrar forma alacak. Oyun duracak. O sırada takım o, Soğuyacaklar. Çıkacak, bilmem ne falan fıstık. Kramplar girecek. Onların bellerine soğuk alacaklar. Hepsi top şu ertesi güne. Atmayın bana ötüp şeyler. Uğurlu formalar yüzünden formaları yırtılması yerden yapıyoruz. Her şey yırtılıyor mu maçta? E oğlum çekiyorlar, çekiyorlar evet, ne, mi? Çok, ne çok şey çoraplar. Mi yırtılıyor. Çoraplar da mı yırtılıyor? çoraplar uyumlu olsun diye. Onun altına sarı çorap olur mu lila ile? Çorapla Mercedes e, çorap mı giydiklerini zannediyorsun? Normal havlu tipi çorap giyiyorlar. Ya uğurlu forması olan adam bunun yırtılmasından korktuğu için giymesin o zaman. İçine giysin veya başka bir şey uğurlu hale getirsin. Uğurlu atletin. olduğu için. Uğurlu olduğu için değil ya formanın yırtılmaması lazım abi. Çok net işte bu. Hakikaten Formalı, forma dediğin şey kolay yırtılmaması lazım. Zaman falan. Ya da zaman şey yapacaklar. çıt çıtlı mesela asıldığın zaman o çıtlı, çıtlı, ayrılacak, o parçası ayrılacak. Sarı kart görür o zaman. Aşırı e, sevinç falan e, Aşırı sevinç tabii orada et gözüktüğü zaman futbolcunun... Yırtılmayacak daha hafif kumaşlar da var bu yeni eşofman kumaşları falan filan. İşte o tür bir şeyden yapıyorlar. Değil, değil yapaman ondan. Orada böyle dana kadar bir şey yapıyor. Bir de reklam şeyleri gelince sanki büyük reklam alınca şey oldu. Oh baya rüzgarı tuttu falan diye koşuyordu. Ama onun boyası falan hakikaten rüzgarı tutuyor. Tam göğse alınmasının sebebi o. Boyasıl. Hı hı. Belki de en çok görünen yer olması da bunda etkilidir reklam. Ama öyle deme mesela. Barcelona'a hiç <gülüyor> reklam almaz. Be prensip olarak. Belime çok rüzgar geliyor. Belime de reklam alalım diyen var mı? Böyle e kalın e boyalı bir şey bulsak bir ürün. <gülüyor> Mesaj abici gibi. Barcelona örneğini niye verdin faal? <gülüyor> Gece yatarken rahatsız olacağım o yüzden şimdi sorayım dedim. Barcelona mesela alır alır en fazla UNICEF'ini alır ama o da SK'iften. <gülüyor> alır alır ekipleri <F'sini> alamam. <gülüyor> Hayır, onu Allah anladık da niye oynuyor verdin yani? Ya niye vermeyeyim niye? Barcelona'da herkes hasta mı? Tabii. Olduğum olmadığından tahtaya geliyor bütün ya. <gülüyor> koşamıyorum ben. Ben sana söyleyeyim Messi kön kön öksürür. Xavi aman ya Rabbim her sürekli marazmik oldu takım ya. Messi Lala biş Fajri diye. <gülüyor> Neymiş peki şimdi? Bu? Ne, şimdi bir tanesi durdurken? pijama Bak. gibi diyor. En son şey yapmışlardı denediler olmadı. Ne? Türk milli takımı hani e, Türk ve Turkuaz. Turkuaz evet. Türkiye'nin rengi falan diye Türk e, kültürünün rengi falan denediler. Ondan sonra şey tepkisi bile çıktı tamamen e, saçma sapan Yunan bayrağının renkleriyle çıkıyoruz sahaya falan filan diye böyle garip tepkiler oldu. O. Kaldı herhalde değil mi? Yok hiç giydik mi biz o formayı bir, bir başta? Hiç de? onlar duruyor hepsi depoda duruyor abi depoda duruyor hepsi. Yani Galatasaray'a da bu rengi giydirebileceğini düşünen kişi ne düşünüyor bilmiyorum. Birisi herhalde elde kalan kumaş. Yok, Şöyle demişler. E, elde kalan kumaş ben de öyle düşündüm. Lil ama bu sene moda Nur Yerli Taş şey demiş. E, giyene baskın bir ifade kazandırıyor. Karşındakini mor, morlar geldiği zaman şey oluyorsun. Pısıyorsun zaten. Mesela sarı, kırmızı, lacivert falan geldiği zaman öyle bir pısma yok ama lilayı moru gördün mü bir pısma oluyor. Ee, bu pısma neticesinde psikolojik üstünlük sağlıyorsun. Ayrıca bu renk yeşil çimlerin üzerinde güzel bir kontrast oluşturduğu için... Yalnız Nur Yerli Taş şey demiş Ben demiş çoraplara takıldım. Nur Yerli Taş türkücü değil miydi ya ben Nur, de... Nuray Hafiftaş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nur Yerli Taş modacı şişmancama olan var ya hmm, Hani tamam. böyle uzun uzun tunikler tamam, ya. Tamam, Neyse çorapların beyaz ya da 4-5 ton Daha açık bir renkten seçilmesi gerekirdi Bir tek çoraplarda hata var Ama genel olarak çok şık hoş demiş Cengiz Abazoğlu da Fanatik Galatasaray'da olarak şaşırdım Ne yani bu abi demiş ne bu ya bu ne abi? Benim Hocam demişler Cengiz sen Abizoğlu, acısın, ne biçim konuşuyorsun be, falan. Benim tanıdığım Cengiz Abuzoğlu öyle konuşmaz. Ne abi bu abi diye konuşmaz. Çok. Şey demiş saks. Yani ben de çoraplara takıldım anlamında kullanmış yani bu rezalet bir şey. Ee, neyse bu arada taraftarlara sormuşlar. Taraftar nedir? mutlu değildir bundan. Bundan sonra haydi mikalar diye mi bağıracağız? Sayın evet. Polat aslanları geri istiyoruz mikalar. Mika rengi diye geçiyormuş Lila. Mika rengi mi? Haydi Mika'lar. Aslan rengi de değil kırmızı sarı bu arada. Sarı, sarı aslanda vardır. ...aslan sarılardır. Raykart ne demiş Raykart? Raykart ne demiş? Ee, Raykart espriyi patlatmış Fenerbahçe derbilerinden sonra... ...yüzümüzle uyum sağlamak için mi bu rengi seçtik acaba? <gülüyor> yüzümüzle mi? Ha, mor, mor arıyor ya, oradan yeniliyor, sürekli oradan çeviriliyor şey falan gibi bir Halaf sokarak mı espri yapmış? Espri Şaka lan şaka demiş sonra. Birileri şey yapmış, güzelmiş. Ee, birisi şey demiş, ya ne diyorsunuz hocam demişler... ...mor da güzel ama bence pembe yakışır, gence demiş... <gülüyor> <gülüyor> Ay. Fa ben buradan evet. iddiamı söylüyorum. Bir maça çıkamaz Galatasaray. Ben formaya. size öyle Mor formayla çıksın, ciddi bir galibiyet kazansın mesela. Anderlecht'in Sporu 5-0 yenmesi gibi 40 yılda olabilecek bir hadise. Öyle bir galibiyet kazansın. O mor formalar var ya, artık hepsi sabah, akşam, yatarken, gece yeterken Gece davete giderken şık e, gündelik kıyafet olarak her yerde kullanırlar Çok da moda olur ve sana da bir çift o mor formadan ben hediye ediyorum. Çift Özel olmasına yapımı. gerek yok. Mor formo yani mesela ayakkabı olsa çift olur da <gülüyor> <gülüyor> formada tek alabiliriz bence. Yes, ne Niye boşu, boşu da masrafa giriyoruz? Bir <gülüyor> maçı çıkarlar tepkiden sonra şey olmaz. Yani şu anda kazanırlarsa şayet o hiç. mor formaya hiç tepki olmaz. Böyle kazanmanın Lanet olsun. Lanet olsun böyle kazanmaya Ben gelinmeye, yani. lig, ikinci lige düşmeye hazırım Yeter ki bu formü üstünden Bu bağnaz kafayla değil Avrupa'ya Bu süper ligde bile bir şey yapamazsınız siz Valla yeşil sağ üzerinde mor renk Benim şimdi gözümde bir güzel can, çok canlandı ya, Bora muhakkak, Çok güzel <gülüyor> Çok rağmen, güzel Muhakkak Çok güzel Zamanında kulüp kurulurken düşünülecek Mor durum. menekşeleri hatırladınız mı? Fiorentina. Bak Fiorentina zamanında Fatih Terim gitmişti. Mor menekşe. Bir mor masum. Menekşe. Ben mor menekşe. Mora karşı da değilim. Bir tane yeni takım kurulur. Efendim ee, mor menekşeler olur. İstediğin, ister mor olursun, ister fuşi olursun hiç fark etmez ama artık kaçtı yani o. Sen yani şunu mu diyorsun? Bir takımın kuruluşundaki renkleri neyse formalar da o renklerden Öyle olsun. Öyle de olması lazım. O standarttır değişemez. Olmaz. Olmaz ya bence birazcık e görsün, da açık buyur. görüşlü olmakta fayda var morlarıyla ben de öyle sarısıyla kırmızısıyla fire. allı güllü dallısıyla Senenin moda renklerine göre seneye de şey olacakmış böyle kravatlı görünümlü Sen şeyler. Senenin moda rengi şeyi yalan canım. O yalan. O bir değişiklik olsun diye akıl akla gelmiş. Bu sene akla gelmiş. o Ondan mor yapılmış. Güzel bir Fatih Terim e, taklidiyle bitir Fahir. <Gülüyor> Hadi. Bu Fatih Terim. çünkü Fatih Terim'i çok iyi. Fatih Terim'i bir tek yapamıyorum ben ya. Diğer başka bir şey istiyorsanız. Ama üzerine ben. gitmezsen hiç yapamazsın. Olmaz. La la la la. Onu yapamam şimdi ya. Fiorentina yani. falan dedim Fahir. Mor more renkli üzerine bir yorum yap. Yani surat ifadesi olarak yaptım şimdi. 3 aşağı 5 yukarı aynı oldu. Bir ya yapsana Fahir. Aynı. Günaydın. Günay ay, ay, dın, dın, dın. günay ay, ay, ay, ay, dün. devam ediyor, buyursunlar efendim. Şimdi e, ne kadar vaktimiz var? Saat, saatimiz 9.18. O zaman çok kısa bir haber vereyim ben. E, İspanyolada dört gün, Avrupa dört günde Avrupa Birliği'ne üye oldu. Dört günlüğüne. Dört günde. Dört günde. Ha. 23 Temmuz'da başvuru yaptı. Dört gün sonra işleme kondu. Ve o dört günde işleme konulan ülke geçen yılda battı. Yani, battı. bayde satışa çıkmıştı ülke. Yani. Kim tarafından o da belli değil ama ee, İzlandalı bir grup girişimci tarafından. Ee, ya bence iyi oldu ya. Hazır. Küçük ülke zaten yani. idaresi kolay. Ne kadar güzel vaziyetim. Kuzey Kutbu için Avrupa Birliği'nin İzlanda'ya ihtiyacı var. Bu bir açıklamayla. <gülüyor> Kuzey Kutbu olmadan yani ben tad alamıyorum demiş <gülüyor> Tad alamıyorum demiş. Şu birlikte toplantıya giriyoruz. Hep Arkadaşlar, Kuzey tamam çok güzel ortamımız var ama Kuzey Kutbu olmayınca tad alamıyorum demiş. İzlanda'nın Avrupa Birliği müzakerelerinde en fazla balıkçılık konusunda zorlanması bekleniyormuş. Başka bir Başka şey yok. Başka bir şey olma. Bir de Bjorg konusunda. <gülüyor> Balıkçılığımızla zorlanacağız. İki konu varmış. Bir Bjorg, bir, bir İzlanda. İzlanda'nın zaten şeysi var, vadi var. Balığa doyacaksınız demiş Avrupa Birliği'ne. Bundan sonra her sezon kalkanıyla, rüferiyle, ile bizdensiniz beyler. Akıllı davranmışlar ama. Yani bizim yapmamız gereken şeyi onlar yapmıştı. Niye? Toplantılara, müzakerelere. Eli boş, eli boş, eli boş <gülüyor> gitmiyorlar. Balık götürüyor. Ersin yersin, yersin. Biz habire dosyalar bilmem neler işte. Efendim, Adam somonla gidiyor. Grafikler. Onun yerine götür baklavanı. Bir sefer baklava götür. Az götür bir de. Yarısını yediler aşağıda falan dersin. Adam tadını alıp bir sonraki şeyi dö iple çeker i̇şte yani. Baklava Sadece... da Yunanistan da öyle şey yaptı. Yunanistan niye şey diye çıkıyor. Baklava bizim baklavaya doyazaksınız. Sizi di Avrupa Birliği üyeleri diye. Böyle konuşmalarla. Bu konuşmalar zaten adamları kalbinden vurdu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mi? Durdu. Şimdi 23 Temmuz'da Başvurularını yapmış İzlanda Avrupa Birliği'ne 4 gün sonra oturmaya geleceğiz Elimizde balıklarla beraber deyince 27 Temmuz'a hemen bir hızlı toplantı Hemen kabul edilmiş müzakereler başlıyor 2011 en erken 2011'de olmak üzere alınacak İzlanda Biraz ayıbı oldu bize Bize biraz yanlış yapıldı ayıbı şey da geçti da, bu Disko kapısında gibi Yalnız e, beyefendinin rezervasyonu vardı sen arkandan adamı almaları gibi. Ama Senin o mesela patronu tanıyormuş, mekan sahibini tanıyormuş falan filan diye. Mekan sahibi çıkar şey der. Yani ben kendi arkadaşımı da içeri alamadıktan sonra yani ben ne yapayım? Kapatayım, gideyim bu mekanı yani. 46 yıl önce mi başvurmuştuk biz? Böyle olmuş İlk herhalde. başvurumuz 46 yıl önceydi. Yani e, afedersiniz ilk başvuru yapıldığında yeni doğan bir e, bebek bugün 46 yaşında, orta yaşlı bir Hatta genç, e, tabii ki yani genç ne bir beyefendi. Hırvatistan ee... coşkusu. <gülüyor> Bu köşemize hoş geldiniz. Sen gitmişken Hırvatistan'ı soksan Avrupa Birliği'ne. Ben sokarım valla arkadaş. Kendim de şey derim. Ben içerideyken oldu, ben de siz derim derim. Ben çünkü de... ben içeride sayılır. Mesela gol, gol oldu. çizgi geçiyor. Ben içerideydim çünkü hocam. Tam kabul edilirse ve içeride olduğum için o açıdan bende olmuş oluyorum değil mi? Yani... Avrupa Birliği vatandaşı olarak dönme şansım var. Çok güzel bir Avrupa Birliği projesi buldum. Ne? Hırvatistan'ı Avrupa Birliği'ne sokmak. Bu projeyle Avrupa Birliği'ne başvuracağım. Böyle bir fikir daha önce kimseyle <gülüyor> aklına gelmemişti. Hocam Gidelim benim biraz... böyle bir Avrupa Birliği projem var. Hem Hırvatistan hükümetinden destek alacağım hem Avrupa Birliği'nden. Adeta bir taşeron gibi. Her aradan nevaleme alırım. Komisyonla. Komisyonla alırım. 3-5 euro. Garanti ayırdı. de ver. Tabii canım. Garantör adam. 3 sene içinde bunu garantiliyorum da. Garantör turist Fahir <gülüyor> Avrupa Birliği'nde tanıdıklarımız var. O iş kolaydı. <gülüyor> Halklı Birliği'nde tanıdıklarımız var. Biz o işi yaptırırız. Senin şu anda üstünde ne kadar para vardı? 46 Size, e... dostluğumuz gelişti diye bir iki isim söylesen oraya gittiğin zaman fayda. 46 yıldır görüşüyoruz biz bu adamlarla da. İyi kötü ben herkesi tanıyorum derim ya. <gülüyor> Herkes mi? <gülüyor> Zaten Herhalde de derler bu adam zaten Avrupa Birliği taraftarı. Ben <gülüyor> şey <gülüyor> derim. Bak, Şardegol, e, Sarkozy Efendime söyleyeyim. Carla Burini, Cole Helmut Cole Helmut, Roger Cole Hatta herkesin tam bildiği adıyla söyleyeyim hepsini tanıyorum derim ya bunlar pırıl pırıl insanlar siz girmeyecek ben şey derim ya biz çok ülkeyi soktuk ya bak bizden de mesela geçen sene bitiyordu geldiler aracı koydular falan onların işini biraz çabuklaştırdık tabii. Şeyde Hırvatistan'da şey dersin ya yani Avrupa bilgileri girersiniz baya rahat edersiniz. Baya baya ortamı, ortamı çok güzel falan dersin. Baya <gülüyor> baya <bayağı> iyidirim. <gülüyor> Zaten iki konuşmama bakar ya ondan sonra garanti gözüyle baksınlar. Ama bunlardan bir tanesini seç Fahir. Bir de yani şey gibi konuşursan ee, Yunanistan'da gibi konuşursan olmaz, olmaz Hepinizi alacağız Ama işte tam Avrupa Birliği işte Herkesin Aksalından küçük bir etki taşıyan hmm, bir adam. Nabza göre şerbet Çok teşekkürler Fahir Hırvatistan adına teşekkür geliyor Modern Sabahlar devam ediyor OS İslam, The Hindu Times 103.4 Radio Today. Günaydın Günaydın. Ay ay günaydın. Radyo Turinesis Modern sabahlar devam ediyor Ankara'lar son günlerde AK Parti konuşuyorlardı. Bugün gazetelerde geçmiş olsun konu kapanmıştır gibi haberler var. Biz de şimdi Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı eee Eser Bey ile birlikteyiz. Eser Atak katıldığımızla günaydın Eser Bey. Günaydın. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ya memnun olduk. Eser Bey bize hemen kısaca bir Anlatın ne oldu Akay Kavşağında? Ee, en son e, mahkeme sürecini soruyorsunuz galiba değil evet. mi? Şimdi dün alınan e, karar e, aslında e, Büyükşehir Belediye Meclisinin Kavşağın kapatılmasına ilişkin bariyerlerle kapatılmasına ilişkin kararın e, yürütmesinin durdurulması ile ilgili bir karar alındı. Şimdi burada e, Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı e, bu karara çok sevindik diyor ama bence o kadar sevinmesine gerek yok. Çünkü bu karar e, kavşakla ilgili onun kamu yararına ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığını e, belirleyen mahkeme kararının kaldırılması değil. Değil. bu karar bu karar büyükşehir belediyesinin aldığı yanlış kararın iptali yani ka yolun kapatılmasına ilişkin e, kararın iptali yoksa e, kavşak yıkılarak eski haline getirilecek yani o, o kesin yani ilk karar zaten e, kavşan kapatılmasıydı yani önümüzdeki evet süreç içinde kavşak kapatılacak ama kavşak kapatılacak, nasıl kapatılacak, nasıl evet. bir yol bulunacak bu evet. bulunana kadar evet. kullanılmaya evet. devam edecek. Evet, yani Büyükşehir Belediyesi maalesef mahkeme kararını yanlış yorumlamıştı. Mahkeme kararı kavşak planı ile ilgili mahkeme kararıydı ee, bu Mart ayında kesinleşen idare mahkemesinin kararı ee, demişti ki oraya ilişkin e, bu yapılmış olan 1 bölü 5 ve 1 bölü bin planları iptal ediyorum. Gerekçemde e, bu kavşak e, çağdaş ulaşım planlama ilkelerine, kamu yararına şehircilik ilkelerine aykırıdır. Bu nedenle ben bunu iptal ediyorum. Bu zaten e, ilk mahkeme kararı da değil, 5. mahkeme kararı e, idi. E, bu kararın gereğini yerine getirmek konusunda e, Büyükşehir Belediye Meclisi yanlış bir karar almıştı. Yani ben kapatıyorum mahkeme kapat diyor. Fakat mahkeme kararında öyle bir kapat e, diye bir e, söz yoktu kesinlikle. Burada yanlış bir yorum vardı. Bu yanlış yorumu engelledi mahkeme. Çünkü e, siz bir kamu otoritesi olarak yolu kapatma hakkınız yok. Bir düzenleme yapabilirsiniz ancak. Mahkeme de onu diyor zaten. Kapat demiyor o yolu çöz diyor kavşaksız çözülüyor. Evet kavşaksız çözülüyor. Evet, kavşaksız, kavşaksız çöz Peki o Mart'ta <gülüyor> kesinleşen idare mahkemesinin verdiği karar aldığı karar e, da bir tarih belirtiliyor muydu? Ağustos başı en geç olacak şekilde e, çözülmesi şimdi, lazım e, Şimdi bu Mart'ta alınan karar Temmuz'un başında tebliğ edildi, edildi taraflara bizim belediyemizde de Büyükşehir Belediyesine de e, Sayın Gökçe'nin dediği şey e, burada 30 gün içinde biz bu yargı kararını uygulamak zorundayız. O da mı yorum Yoksa böyle bir şey var mı? Yok 30 yerde? gün içinde uygulanmak zorunda. Ha, Doğrudur idare mahkemesinin tamam. kararları 30 gün içinde uygulanmak zorundadır. Ama bu kararın uygulanma biçimi bu değildir. Yani Melih Gökçek'in bariyerlerle kapatma kapatıyorum ben bu yolu değildir. Orada yeni bir düzenleme, yeni bir plan yap e, demektir. o. Yani şöyle bir şey yapabilirdi Büyükşehir Belediyesi. E, tamam mahkeme kararını aldık. Ancak e, bu yol e, kritik önemdedir Ankara için. E, ben burayı için yeni bir planlama çalışması başlatıyorum. O planlama çalışması tamamlanana kadar da yolu açık tutmak zorundayım kamu yararı gereği. Böyle bir yazı gönderseydi mahkemeye hiçbir sorun olmazdı. Ama burada bunu bir Siyasi e, polemiğe dönüştürmeyi tercih etti maalesef e, Büyükşehir Belediyesi e, yönetimi. E, ve bu siyasi polemikten de e, kimin kazançlı çıktığını e, işte görüyorsunuz ki e, hiçbir şekilde de kazançlı çıkmadılar. Peki ve, şeyi evet. soracağız şimdi... E başa dönülmüş oldu Hı -hı. bir düzenleme yapılması mı gerekiyor şimdi? yoksa gene evet, dön dolaş evet. aynı şeyler olabilir mi evet evet yani bir düzenleme yapılması gerekiyor Şimdi Danıştay'a başvurmuş, VİS mahkemeye başvurmuş Büyükşehir Belediyesi bu kararı temiz için ee, şimdi Danıştay'ın vereceği karar da önemli burada Danıştay da onadığı takdirde bu kararı yine kesinleşmiş olacak ve e, bu kavşakta aslında sadece bu kavşak özelinde de ele almamak gerekiyor Ankara'nın e, planlama ulaşım planlamasını. E şimdi diyorlar ki hani çözümünüzle bu kavşakla ilgili? Çözümünüz ne? Hani bu kavşak e, Akay kavşağının çözümü Akay kavşağının dışındadır. Onu çok açıkça ifade etmek lazım. Bir kent merkezini komple ele alan bir ulaşım planlama yaklaşımıyla çözülebilir. E, Akay kavşağı kirli ulaşımı destekler. Kirli ulaşım e, sözünü özellikle kullanıyorum. Kirli ulaşım nedir? Kirli ...birli ulaşım e, otomobil kullanımını teşvik eden ulaşım biçimidir. Ve bu hiçbir şekilde artık dünyanın e, çağdaş kent merkezlerinde tercih edilmeyen bir e, yaklaşımdır. E, amaç e, şeydir, yani burada... E, tek kişi arabaya binerek dört tane boş koltuğu sürekli şehir merkezine taşımak bir ulaşım biçimi değildir. Bu son derece çarpık bir ulaşım yapısıdır. Bizim tercihimiz Çankaya Belediyesi olarak ulaşım çözümümüz toplu taşımadır. Metronun bitirilmesidir ve kent merkezinin yaya bölgesi haline getirilmesidir. Bunlar ama kısa vadeli planlar değil. Değil. Değil tabi ki. Uzun vadeli planlar. Ama hani sonuçta Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu kavşağı yaptığı zaman yıl 1900 97 1997 idi. 1997'den geldik 2009'a 12 yıl. 12 yılda çok şey yapılabilir bir kentte. Peki Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin bu en son aldığı Akayın beton bariyerle kapatılması kararının yürütmesini durdurması kararı Hı -hı. da bir süreç öngörülüyor mu? Yani gerçek evet. o ondaki süreç nedir? Yani şimdi böyle bir böyle kalacak mı bundan sonra? şimdi burada Sayın Gökçe'nin ifadesi sanki hani her şey bitmiş süreç tamamlanmış gibi ifade ediyor. Böyle bir şey yok. Şu anda bir savunma alınıp yeni bir karar verilinceye kadar şey durduruldu bariyer kapatma işlemi durduruldu. Şimdi bir savunma istenecek Büyükşehir Belediyesi'nden neden böyle bir karar verdin diye. Mahkemenin umarım hani bu mahkemenin 3. İdare Mahkemesi'nin aldığı bu planların iptaliyle ilgili kararın uygulanma, kararın uygulanma biçimine ilişkin yol gösterici bir karar almasını umuyoruz biz. Yani e, şöyle diyebilir mahkeme, e, Yani e, biz burada... E, size mahkeme kararı burayı kapat demiyor. Buraya ilişkin mahkeme kararları ve bilirkişi raporları doğrultusunda bu sürdürülebilir ulaşım planlama yaklaşımları doğrultusunda burada uygun bir çözüm bu diyor. Bu çözümü bulana kadar da planlama çalışması yapabilirsin. kavşakta açık tutulabilir diyebilir. Planlama çalışmasının şu kadar zamanda çözüme ulaştırılması gerekiyor falan gibi şeyler yok, var mı? Yok yok öyle bir şey yok. Yani. açık zaten. Biz çalışmamızı devam ettiriyoruz diyerek o yıllar boyunca Akay Kavşak yani, kullanımda da kalabiliyor. Yani. Yani öyle de olabilir. Peki tabii. Danıştay'dan şöyle bir karar çıkarsa burası artık e, kamu faydası e, göz önünde bulundurularak artık oturmuş bir e, şeydir kavşaktır. Trafiğe e, tamam en başta aykırı olarak yapılmıştır. Planı aykırı olarak yapılmasına rağmen zaman içinde faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. E, kalmasında sonsuz faydalar vardır karar çıkarsa. Siz tekrar bunu mahkemeye taşımayı düşünüyor musunuz? Ee, şimdi, e şimdi danıştaydan öyle bir karar çıkarsa e, e, şimdi Çankaya Belediyesi olarak burada hani onu de, oturup değerlendiririz o zaman hani e, karşılıklı e, konuşuruz e, öyle bir karar çıkacağını zannetmiyorum Gerçi, hani mahkeme etkilemek gibi bir şeyimiz yok ama hani e, şu ana kadar 5 e, tane e, yargı kararı hep bu kavşağın e, kamu yararına şerici ilkelerin uygun olmadığını teselli Yani beşincisinin aykırı çıkmasını ben doğrusu beklemiyorum. Peki bir çözüm bulunamaması gibi bir şey gündemde olabilir mi? Yani e, yani bir 20 yıl daha beklemek zorunda kalabiliriz belki de bir çözüm bulununcaya kadar. Hı hı, hı. yani e, aslında e, istenirse e, bir çözüm bulunabilir. E, ama o dediğim gibi sadece o kavşak özelinde konuyu tartışmamak lazım. Yani, yani noktasal çözüm değil daha böyle bir e, mak makro çözüm. bir ulaşım planı üzerinde evet, bir çözüm evet. değil Evet, evet. Yani mi? kent merkezindeki bütün kavşakları masaya yatırmamız gerekiyor. Yani o Sıhıye'deki U dönüşü de, Mithatpaşa üstündeki köprüyü de, Maltepe'deki köprüyü de e, masaya yatırmamız gerekiyor. Hepsini bir arada e, tartışıp e, ve e, metro güzergahlarını da masaya yatırmamız gerekiyor. Onlarla beraber komple bir ulaşım planlama yaklaşımı içinde çözülmesi gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi bizimle işbirliği içine girerse biz her konuda her açıdan uzlaşmaya hazır olduğumuzu başkanımız da belirtiyor. Biz de belirtiyoruz. Eğer Büyükşehir Belediyesi gelin gerçekten burada 800 bin kişinin temsilcisiniz siz Çankaya Belediyesi olarak gelin sizin de görüşünüzü alalım. En çok da bu düzenleme sizin ilçenizi etkiliyor. Gelin beraber bir şeyler yapalım derse biz memnuniyetle ve büyük bir istekle o çalışmalar içinde yer alırız ve ve e, her türlü çözümün üretilmesine de e, çok pozitif katkılar yaparız. Siz aynı zamanda şehir plancısısınız değil evet, mi Serbi? Evet. Şimdi o, bu, bu böyle olduğu için teknik bir e, şey de sormak istiyorum aslında. Ben bu Akay, gerçi gözümün önüne getirdiğim zaman e, çok canım sıkılıyor. Akay kavşağının nasıl yapıldığını, ne kadar da yapıldığını bildiğim için ve hani neler çektiğimizi bildiğimiz Hı -hı. için. E, şöyle teknik bir şey mümkün müdür? Akay kavşağının ve belki diğer katlı kavşakların kapatılıp, ee, oradan metro hattının geçmesi için artık çok mu geçtir Yoksa bu hala yapılabilir mi teknik olarak e, Metro hattı geçmiştir onun altından Yani tünel yapıldığını Bilgisini biz geçen hafta aldık Nasıl? Yani anlamadım. E, yani tünel tünel yapılmış e, diye bir bilgi geldi bize. Yani şeyden. Şu andaki vardı. haliyle mi? Evet evet evet. Tünel şeklinde bu köstebeğ denilen bir alet var kazıcı. Aha. Onunla oradan e, onun altından biraz gerisinden e, tünel şeklinde açılarak e, geçildiğini e, biliyoruz. Peki şimdi, e... Ama tabii şöyle bir şey var, o kavşak yapılmamış olsaydı daha az maliyetle oradan geçmesi mümkünken şimdi daha yüksek bir maliyetle oradan geçilmek durumunda kaldı. Peki Eser Bey ben şimdi yine e, bu hukuk sürecine dönmek istiyorum. Hı -hı. Siz yürütmeyi durdurma kararı aldınız. Siz mi aldırdınız? Nasıl oldu? Yok. O... Bir avukat başvurdu. Sedat Fural isimli bir e, avukat. Bir yani, Ankaralı olarak bir başvurdu. Bir Ankaralı olarak. Evet. E, orada Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış bir uygulama yaptığı iddiasıyla e, başvurdu ve e, mahkemede kısa yürütmeyi sürecinde durdurma yürütmeyi durdurma kararı aldı. Durdurma aldı. Şimdi evet. sizin e, beklentiniz e, aslında ilk mahkeme sonucuna göre ee, Hı -hı. yolu kapatarak değil başka bir Hı -hı. şekilde bir, planlama bir çözüm çalışması. Evet, e, bulması evet. gerekiyor önümüzdeki zaman evet, içinde ama bunun çalışması. bir sınırı yok. Planlama çalışması şu kadar zamanda tamamlanmalı ve uygulaması şöyle şu zamanda başlamalı diye bir şey yok. süreç öngörülmüyor. Bir süreç öngörülüyor yani biz kaldığımız yerden devam Etmekle karşı karşıyayız bu taraftan. da. Hiçbir ya, değişiklik e, olmadan sadece e, 15 gün boyunca e, bunu boşu boşuna tartışmış evet, olarak evet, aynı. Evet. Yani fasa fasa fasa bir konu olarak kent gündemini ma maalesef işgal etti. Başka var mı peki? Hazırlıklı olalım. Akay Kavşağı gibi <gülüyor> tartışmalı konu var mı? Yani hazırlıklı olun. Mesela orman çiftliğinde Atatürk orman çiftliğinde böyle bir şey olduğunu iptal <gülüyor> kararı olduğunu biliyoruz ama yapılmamıştı. Onun dışında <gülüyor> böyle bu tip şeyler var mı? Yargıda gelip giden yani yani, aslında zaten yargıda olan <gülüyor> yargı kararı tabi çok vardır hani onların istatistiğini biz seni hani tut tutmuyoruz sonuçta ee, ama çıkabilir hani büyükşehir belediyesinin ne yapacağını kestirmek önceden kestirmek çok güç ee, hani her an her şey çıkabilir bu kentte ee, bir anda her e, aksiyonu yaşayabiliyoruz gördüğünüz gibi peki çok teşekkürler eser Bey. Ee, kolay gelsin görüşmek teşekkür üzere teşekkürler sağ olun sağ olun güle güle, güle, güle. Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Eser Atak hattımızdaydı Kay Kavşı hakkında konuştuk. Bu arada henüz günün gazetelerini ellerini almayanlar varsa 31 Temmuz'dan sonra ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünüyorlarsa hiçbir şey değişme sevgili dinleyiciler. Kaldığınız yerden devam ediyoruz. Sadece biraz siyah duyurularla mavi kaldık. Biraz da sohbet ettik. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, ay, ay, ay. Esprilerle, şakalarla, çağdaş yayıncılıkla devam ettirdiğimiz modern sabahlar. Bir kez daha sonra geliyor ama konuşmamız gereken başka haberler de var. Buyursunlar efendim. Benim en korktuğum iki hayvandan biri. Birisi çekirge, ikincisi ne? Puma. Hayır. Ee, en korktuğun hayvan. Böcek türü bir şey. Hayır, kuş türü. Kuş türü. O Mafya, zaman... Mafyalar olduğunu düşünüyorum bunu daha önce söyleyeyim. Karga mı? Karga mı? Hayır saksar martı. martılar martı mafyası martı mafyası işte martılar kentlerde martılar seni söyler dillerde name adı martılar seni söyler bir cümle bir melodi <gülüyor> bir melodi programını bir kez daha yaşadık. Şimdi martıların e, kentlerde yırtıcılaştığı ortaya çıkmış. Bir tane daha söyleyeyim mi? Adamlara saldırdılar ya. Vallahi öyle. Dur bakayım. Doğa Derneği Türk sorumlusu Ferdi Akarsu. Ferdi Akarsu böyle söylüyor ama karakolda böyle söyleyip mahkemede şaşıyor. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar Martılar Sevdim oy. Ferdi Hanım'ın karısı Cevriye Hanım. Aman Cevriye Hanım Kızım Cevriye Canım Ferdi, Hanım demiş, Ferdi Bey demiş ki Ben bu açıklamayı yapmaya mecburum. Ferdi neydi soyadı? Demir. Fe, yani F'de. <gülüyor> ben kısaca Fete ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Çok evet. güzel. Bu haberimizi de vermemize <gülüyor> göre. <gülüyor> evet. Neymiş? Mer şey, Mertiler diyordu. <gülüyor> Mertiler veya eltiler. Eltiler ne diyor bu konuda? Korkalım mı yani şimdi martılardan? Gümüş martıları diye bir şey varmıştı. Ya bunun gümüşü, ayarı, ayarı tutmayan martılar. Ya yırtıcı olmayan gümüş martıları. Gümüş Onlardan getirtelim ülkemize mi? Alman gümüş o martıları. Işte onlar esas şey yapmış, yırtıcılaşmış. Ankara'da aşmış. martı var değil mi? Çöplerde, mamağın orada falan. Peki ne işi var Ankara'da martını, çöplerin orada? Ya bu martı illa deniz değil, çöple de takılıyor bunlar. Çöple de takılıyor da Ankara'ya kim getirdi? Martı yok mu Ankara'da? Yok, martı yok mu Ankara'da? Kim, ki? kim aldı bu martıları? Emin misiniz ya? Ya Ege saçma sapan konuşuyor. Çöplere gitsek Mart'ı görmez miyiz yani şimdi? Bilmiyorum O ya. deniz kıyısındaki çöplerde bulunurlar. Ne var bulunur peki ben. çöplerde ne var o zaman? Hangi kuş? kuş gitmiyor mu? Kargalar. Kargalar var. Crow. Mart'ı olabilir ben şey yapmayayım çok ne da yani? iddia etmeyeyim ama e, hemen de şimdi, geri adım atmamış olurum. Şimdi olayım. gelir. Öyle Mamak, arada bir durumda bulunayım. Dinleyicilerimize de soralım bu arada. Gerçi vaktimiz çok az kaldı yani ama. Yani deniz havası yaşamak isteyen dinleyicilerimiz Ankara'da Mamak çöplüğünün yakınında, sesleri arasında ve çöp okulları arasında yaşıyorlar mı diye. Mamak'ta çöplük kalmadı zaten. Mamak Ankara'da bir semt adıydı. Mamak çöplüğü. Gümüş adlı tür yırtıcı değilmiş normalde ama o zaman gümüş de... martıları getirelim kadar. Abi Ankara. yok işte onlar yırtıcılaşmış onu söylüyorum. Güvercin, serçe gibi kuşları avlayarak besleniyormuş. Çok yakında insanların yiyeceklerine de saldıracaklarmış. Hatta ağzını bununu kırarım. Ankara'da martı, martı var mı diye bir soralım hemen. iki dakikada cevap gelirse bunda... Kuş gözlemle ilgili birileri varsa... Olsa bilirdi Telefonumuz 210-30-30 Ankara'da martı var mı? Aha yiyorlarmış işte. Gümüş martıları, güvercinleri, serçeleri falan yiyorlarmış. E canım yiyorlarmış. küçükken çocuklar da yiyordu. Vurup vurup yiyorlar. Bir Fatma Gireyim filmi vardı. Beşik'ten de çocuğu kaçırıyordu Kartal. Martıydı o martı. Martı değil mi? martı. Martı değilmiş. Ako telefonlar batıyorum. yanmaya başladı bu arada telefonlar. galiba. Telefonlar. Martı konusunda <gülüyor> uzman görüşü alacağız. Umarız e, bize geliyordur bu telefonla. <gülüyor> Umarım hemen, bu telefonlar bize. Şu daha erken olsaydı hemen yayını alırdık ama şu saatlerde Orhan Bey orada mı diyen adamlar da arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Can Ateş ben. Ateş Can Bey. Hoş <gülüyor> evet. geldiniz. Son dakikada yetiştiniz. Tam bir kahraman evet. gibi. Buyurun efendim. İlliyoruz <gülüyor> sizi. Ee, Ankara'da martı var mı sorusunun cevabı? Ankara'da martı var. Pek çok yerde var. Çöpüklerde de bulabilirsiniz belki. Ama Moganda çok sayıda Karabaş martı tanımlanan. Evet. Ama bizim bildiğimiz böyle e beyaz beyaz. beyaz. Böyle evet, onlardan, beyaz martı, beyaz martı evet, var onlar aslında ha, Va beyaz, var. gerçekten beyaz Peki, martı korkulacak hayvan İstanbul'da. mıdır bu martı ben çok korkuyorum bu martılardan korkul yani haksız mı yoksa yersiz mi korku korkunuz bir anlamda yersiz neden ederim. dolayı korktuğunuzu anlamadım ama. <gülüyor> ya şöyle bir şey olmuştu o yüzden ben bir kere gidiyordum İstanbul'da vapurun arkası simit yiyordum çok özür dilerim simit evet. yerken elimdeki simide göz diken 5-6 martı olduğunu fark ettim hakikaten göz dikiyorlar burada belki o kadar yakınlaşamıyoruz martılarla İstanbul'daki kadar ama e, o anlamda da korkulacak bir şey yok. Çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Ya mesela be. göz fark ettikten sonra bir parçasını böyle attım ben. Havada kaptılar. Hmm. Bu arada kim aradı bizi? Can hı -hı Bey hı -hı. mi? Evet. Can bu can dedim. Can yapılacak tek şey amaney ne? Unut her şeyi ama Programımız <gülüyor> ey. bir isim, bir melodi köşemizde sona erdi <gülüyor> sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay Günaydın. Günaydın. Ay, ay,